Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aman efendim günaydın efendim 12 Şubat 2014 Çarşamba sabahından herkese günaydın Sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar Tüm coşkusuyla devam ediyor Ankara'mız güzel pırıl pırıl güneşli bir sabaha Merhaba derken bizler de sizlere Günaydın demenin tatlı gururunu yaşıyoruz Tatlı gurur derken aslında haklı gururla karışabilir. O yüzden şey olmasın. Tatlı bir gurur yaşıyoruz yani. Tatlı bir gurur dolu bir günaydın diyeyim o zaman ben de. Ah, de. Sağ ol edersiniz. Geçmiş olsun. O sana geçmiş olsun. Yok ben artık geçmiş olsun falan şeyi bekleme ihtimim yok yani. zaten milletin yarısı hasta, yarısı da onlara bakıyor. O yüzden yani, hiç şey değil yani. Hiç kimseye yabancı. Herkes aynı halde. okta Kimse kimseye geçmiş olsun falan demesin özellikle bana. Hiç gerek yok. Çünkü ben Geçici benim bir şey bu sene bir amacım var. Evet. Bu seneyi ee, böyle geçirmek. Bu seneyi böyle geçirmekten ziyade e, Ortalıkta dolaşan bütün virüsleri toplamaya bir toplamaya çalışıyoruz bir çeşit. kolektif çalışma bir, e, ne dediğim bu, bu aslında bu bir şey e, bir sanatçının da aynı zamanda bir ne, ne çalışması deniyordu buna ee, çağdaş sanat denebilir çağdaş sanat kontemperare değil. art denir kontemperare ee, art muhakkak ki değişik, değişik isimler ama yani ben buna bir isim vererek e, çalışma gibi düşünmüyorum içinden bari. geldiği gibi yani, bu senin evet. şeyinde var fıtratında var fıtrat konusunu cuma günü ayrıca işleyeceğiz Pek ee, çok, çok konu var işleyeceğimiz. Cuma günü Gerçekten çok birikti. Gerçekten bugün ya. çok birikti Vallahi bu hafta. Valla o hafta Cuma çok birikti sevgili dinleyiciler. Siz de lütfen takipçisi olun. Takipçisi Eğer hatırlatın. unuttuğumuz konular olursa Cuma günü muhakkak hatırlatın, hatırlatın sevgili Hatırlatın dinçiler. bize. Şöyle Fahir, şöyle yapıyorsun. İçin, benim içimden bu geldi. Yani senin içinden başka şey geliyor. Tabii ben performans sanatı iki... demeye çalışıyormuşum. Ha, performans bir sanatı da olabilir. Evet yani doğru. Yani. Onu hatırladım o iyi oldu. 2 i̇ki hafta, 2,5 iki hafta önce ilk virüste ben vücudumu tanıştırdım. Sonra geçen hafta bir başka virüs. Bu senin ilk mü yoksa hayatı boyunca ki ilk virüsün mü? Şimdi mi? şöyle mesela antibiyotiklere e, bazı pek çok e, şey karşı e, direnç kazanan o şerefsiz virüsler. Virüsler var ya. Evet. Özellikle benim seçtiğim e, virüsler onlar. Evet. Yani bugüne kadar denenmemiş. Ya anladım. Yaş çalışması yapılmamış. Özellikle olan virüsleri üzerinde şey yapıyorum. Bundan 3 hafta önce bir virüs soktum mesela bilinçli olarak. Hocam, bir, Geçen hafta e, bir başka virüs... sorular geliyor. Buyurun. Okul hocamız da şunu sormak istiyoruz. Buyurun. Öncelikle günaydın diyorlar. Günaydın hepinize tekrar. Günaydın, günaydın. Diyorlar ki virüs mu yoksa bakteriya mı e, acaba o konuda e, bize bilgi verebilir miyim? Pek diyorlar. çok şüphesiz ki bu ikisinin arasında pek çok fark var. Tipleri farklı. Efendim e, mücadele alanları farklı. Girdikleri bünyede yarattıkları şeyler farklı. Hocam antibiyotik farklı. acaba bakteride mi kullanıyordu yoksa virusta mı kullanılıyordu? Hocamıza bir şey verelim. Hocamıza bir şey. Ee, çok özür dilerim. Ee, çok özür dilerim. Yani e, benim beynimin kurduğu cümleler kadar içimdeki virüslerin de söz hakkı olduğunu düşünerek. Sizin demokrasisiniz ara herkese. Ara. Herkese hocam. Yani öyle de bir insansınız. Yani hem kendinize kadar e, hem içinizde... Yaşattığınız virüslere kadar virüslere kadar şey yapmasınız. Hepsinin söz hakkı var. Bravo. O yüzden de e, dikkat ettiysen Fahir az önce e, tamamen benim cümlelerim dışında e, bir cümle e, duyuldu. Duyuldu, duyuldu. Yayında duyuldu. Hocam e, vallahi yani herkes e, dört gözle bekliyorlar. <gülüyor> Evet. Ben size bir mola vereyim isterseniz. Yok. Bir şey Yok, vereyim yani. Gayet gayet. Ekmek peynir gayet yer iyi. misiniz? Ekmek peynir vereyim bir şey vereyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne sormuştunuz siz Fahir Bey? Hocam virüs müydü bakteri miydi yanlış olmasın diye. Efendim bakteridir. Bakteridir. Bakteridir teşekkür doğrusu. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, doğru, yani antibiyotiklerin mücadele ettiği halinde olduğu bakteriler. Bakteriler. Virüslerle bakteriyle mücadele olmaz. Aman olmak. karıştırmayalım. Nasıl bıçakla dadaşlık olmuyor. Ee, antibiyotikle de virüse dalınmaz. Virüsse dalarsa antibiyotikle ne olur antibiyotik nerende patlar e, e, elimizde e, e, adeta bize bir silah olarak geri döner. Ama ben buna kısaca şey diyorum Fahir bu e, çalışmamda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim güldüğüme bakma Fahir. Yani Valla tamamen sinirden gülüyoruz da. <gülüyor> bu ne ya? Sinirden hapşuruyorsunuz yani ben Valla bu ne ya? bana da böyle... Stüdyomuz da biraz soğuk. Stüdyo soğuk. Stüdyomuz soğuk. Yani şöyle söyleyelim. Dışarısı daha sıcak. Öyle söyleyelim. Dışarısı daha sıcak yani bu da yanlış anlaşılmasın. Benim bu 3 e, haftadır 4 haftadır yaptığım bu sanat Ama çalışması bu kapsamında bu... ortamları hazırlayın falan diye yaptığım bir şey değil. Bu tamamen radyomuzun bize bir... Bir çalışması. Ee, bir çalışması olarak geri döndü. Şöyle söyleyeyim bu makineler sadece belli sıcaklıkta. O da 3-4 derece sıcaklıkla çalışabiliyor. Ee, dolayısıyla o yüzden de yapacak çok fazla bir şey yok. Biz de e, maalesef bu soğukla e, şey yapacağız. Eğer hava soğuksa bize çok şey yapmıyor. Bu stüdyo daha sıcak hale geliyor. Ama eğer dışarısı bugünkü gibi olduğunda işte 5-6 derece gibi sıcaklık farkından dolayı stüdyomuzda işte o... Ee, hastalanmalar, e, bakteriler, e, virüsler e, ve daha neler neler e, hepsi bir araya gelerek hepimizi hücum, hücum ediyorlar. Kısaca çalışması Öyle de ya, mikroorganizma çalışması diyorum Hakikaten mikroorganizma deçik oktel Virüsüyle, bakterisiyle uğraşamazsın. mikroorganizma diyorum ona ben hayır, Ona ayır, ona ayır. Çünkü birlik ve beraberlik hepsi bir arada toplanacak, mikroorganizmayı oluşturacak ya sanki boylu posta dalyan gibi organizma. Virüsüyle, Aa, bakterisiyle mikro... mikroorganizmalarıyla hep beraber ee, bir arada olmaya en çok ihtiyacımız olan şu günlerde diyorum. Bunlara böyle mikroskopla bakıldığı için mi mikroorganizma deniyor yoksa böyle mikrodüzeyde yani küçük anlamında? Valla istersen bana da mikro mikroskopla bakabilirsin. Ha, hayır. Mesela, hayır. Yani, yani bir şey o var. bir şey değil. Seçici bir şey değil. yani. Ben de kafamı sokabilsem ah kafamı sokabilsem mikro mikroskopun altına. Mikrooktay olacaksın. Mikroktay. Yani beni de görürsün. Böyle böyle bakar görürsün. Micro ha, nasıl yatıyor yani ya? Micro mu okunur, microm okunur? Micro. Micro. Ama, Ama yıllarca ben burada mikro ekonomi, mikro ekonomi diye konuştum Doğru, konuştum Doğru evet durdum. ya söylemiştin sen. Yani ben. yıllarca söyledim ben onu hiç duymadım. Ee, bugün nihayet açık açık sordum. Neyse bu seneyi de böyle Teşekkürler. Bu seneyi de böyle atlatacağız. Vallahi öyle böyle bir seneyi daha geride bırakacağız. Çok evet, teşekkür ediyorum. Burun hoş akıntısı, Efendim öksürük. Hapşırma gibi şeyler duyarsanız yayında hakikaten çok özür diliyoruz özür dileriz, ama hepimizin özür başında özür dileriz, olan şey. Ama sanat sanat için her yapıyorum. şeyi yapıyoruz sevgili aynen, dinleyiciler. Aynen abi. Aynen. Bu arada bir, bir arkadaşımız, arkadaşımız daha vardı. Onun vardı. iadesi göreve iade yazısı gelmemiş. Gelmedi o gelecek diyorlardı bugün. Ee, daha doğrusu göreve iade edilmiş de yeri değiştirmiş burası değil. Başka bir radyo Erzurum Radyosu'na atanmış. Bolu Radyosu diye okudum ben gazetede. Erzurum. Ha abi. yok pardon Zekeri'ye Zeker özgü Pardon. <gülüyor> pardon Ege Erzurum. Ya da Trabzon Radyosu mu dediler? Bir şey ha. dediler. Yani iade e, olacak. O kadar da şey yaptı ya. Niye ben Ama yapamaz. Onu, ya. onu gönderdiler. Ben onu anlamadım yani. O Askerliğini, kadar ya. anlamadım yani. O Askerliğini kadar ya. nerede yaptın sen diye Büyük bir şey her? dedi falan filan bir şeyler dedi. Bir sürü bir şeyler dedi. Bilmiyorum Niye? ki. Demek As... ki onunla alakası yok. Başka sebeplerden mi oldu? Mücbir Mük. sebeplerden. Tahmin ediyorum. Hani öyle sebep deyince ne olabilir dedim. Mücbir. Mücbir sebep olabilir mesela. <gülüyor> evet bir konuya giremedik ne oldu bir reklama mı gireceğim ne yapacağım valla öyle oldu. Ay yok. Ee, Neyse, bari bir şey konu bizim dışımızda bir konudan bahsedelim de reklama gitmeden kimsenin bedduasını almayalım nokta O zaman ee, hoş geldin ee, sevgili kızım Lara diyorum. Aa Meryem şey Meryem Uzer diye isim geliyor. Valla doğru Meryem Uzer'nin kızı Lara doğdu. doğdu. Tam zamanında mı? tam zamanda doğmuş. Sağlıklı doğmuş. Ama ne güzel. Ondan sonra daha da sağlıklı olsun efendim. Meryemuz Ali'ye de normalde burada an Allah analı babalı büyüsün diye bir şey var, laf vardır da burada onu da diyemiyoruz. Çünkü anayla baba böyle şey olunca hele baba da ben bir kabul etmiyorum falan gibi bir şeyler deyince olsun canım yine Lara için. Baba babadır yani. Yani o baba babadır Ana, anadır yani. yani. Anadır yani. Tamam yani. biyolojik babalı, babalık büyütsün. da şimdi babalık kavramı. Anası davranın. babası bir büyütsün diye bir şey değil yani. Ha, Analı babalı olsun ne diyelim yani. Biyolojik babalı da olsa hadi baba babadır diyor ee, sanatçı bu şiirinde. Valla güzel her şey yolundaymış. Sevdiğimiz bir sanatçı olan Meryem e, Uzaylı'nın sevdiğimiz bir kadın olan Meryem Hanım'a da geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. E, ne derler ona? Sütü bol olsun. Sağlıklı saatli olsun efendime söyleyeyim. Şeyin de tabii yani onun da bak şimdi yani sanki şey yapıyormuş gibi olmayalım. Hira, Hira'ya da hoş geldin. Hira bebek diyelim o zaman. Hira, Lara. Hira nereden? Ee, Demet Akalın'ın kızı. Ha Hira da doğdu değil mi? Tabii. O o gerçi şimdi... şey oldu herhalde. Bayağı oldu herhalde. O, oldu. evet, onu, onu atladık. Onu atladık. O da bizim kabahatimiz olsun çünkü e, yarın öbür gün hakkımızı da onu bir delil olarak kullanabilirler. Ama taşınıyorlarmış şimdi Demet Akalınla Okan Bey. Nere? Daha geniş bir evem. Dört artı bir apartman dairesine yerleşeceklermiş. Çünkü daha önceden iki artı bir bodrum katlı mutfağa oturuyorlardı. Nerede? oturuyordu benim bildiğim ama? E ben de hep öyle biliyorum. Bakayım. Evet. Villa hayatı Oturdukları çekici. Villadan 4+1 apartman dairesine yerleşecekler demiş. Neden biliyor musun? Bu dönemlerde o işte bahçe katı ve işte benzeri villa tipi şeylerde zor oturan zor oluyor. oluyor çünkü karınca dünyası diye bir şey var Oktay demiş. Ne dünyası? Karınca dünyası. Ee? Tam bu dönemlerde öyle. Karıncanın bir bu... en sevdiği şey insan bebeği mi? Ya insan bebeği değil. E vallahi e? ben geçen gün e, şimdi şey yapmayayım da bu burundan e, nazal aspiratörler var. Burundan tatak çekmek için çocuklar için yapılmış ya şeyler ondan var. Ya buradan bir tane ben alsam mı acaba ya? Vallahi Oktay al. Psikolojik <gülüyor> man rahatlarsın. Her şeye özeniyor gibi olmayayım da. Vallahi acaba onun için alsam mı sabit şöyle ka kapalı burnum. Kompli karınca doluydu yani içi. İçi. Yani karıncanın da demek ki böyle bir tuhaf zevkleri var yani. Akıllı hayvansa demek ki ne bulduysa orada ya. Ne bulduysa demek ki var. Çünkü anne sütüyle besleniyor ya çocuk. Herhalde o da geçiyordur. Ana bir sütünü buldu demek ki. Vallahi yani. Duruyor mu? Ana sütü duruyor mu o şeyde? Onun için ana sütü durmuyor. Tatak duruyor. <gülüyor> çocuk tatağı duruyor <gülüyor> da. Ama karınca dediğin hayvan tatanın içindeki ana sütünü yakalayabilen hayvandır e, tabii bence. Tabii canım öyle bir şey var yani. Neyse sabah sabah insanların içini şey yapmayalım da. Ne olacak canım? Ne olacak an canım? Ana sütü diyoruz Tatak şey, yourself diye. Madonna'yı da çalacağım oh. birazdan. Tamam be tamam hemen bağır of. Nereden alabilirim acaba ben o şeyi ya? Tamam, önce ben kendimi cezalandırıyorum. Aa, ne diyeceğim ben ona nazal aspiratör mü diyeceğim? Nazal aspiratör de. Oh, kendimi cezalandırdım önce. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.35 yaptık saatimizi Modern Sabahlar devam ediyor. Bu arada dün oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa ya da Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması diyelim. Evet. Ee, tekrar eden 15. hafta 2-1 yenilmişti biliyorsunuz. Olaylı maç diye geçer. Ee, enteresan görüntülere sahne olmuştu. Ee, i̇şte topu ele almalar, ikinci topun sahaya girmesi falanlar filanlar. Onunla öbür topu vurmalar. Böyle futbol gerçekten bir enteresan e, kurallar silsilesi halinde gözümüzün önünde canlanmıştı. O evet. maç tekrar edildi dün. Ee, Beşiktaş 3-0 aldı. Ee, o maçın tekrarında ee, bunu tebrik bir kez ediyoruz Beşiktaş'ı. Beşiktaş Ondan sonra şimdi bu maçı. Aynı. Spor dünyasından bugün bir haber daha verecek olursak bu akşam yine Ankara Arenada e, Dinamo Sassari ile e, TET Ankara Kolejlileri kontrada Ankara Kolejlileri. Bu akşam değil mi? Maç? Bu akşam saat 19'da e, saat 19'da evet doğru da söylüyoruz Ankara Arenada önemli de bir karşılaşma. Yörolikte 16'ya kalacak eğer bu maçı kazanırsa. E, e, kazanırsa ne güzel Ankara'mızda başka maçlar da olacak diye en basit tabiriyle bakabilirsiniz. Ankara'nın desteğini bekliyor diyebilir miyiz? Ankara'nın e, Ankara desteğini bekliyor. E, biz de hem gönlen eğer gidebilme durumumuz varsa da ki gidebilme durumumuz var anladığım kadarıyla. E, umarız güzel bir maç olur. Ted Ankara Kolejleri de bir biz kez daha Biz daha verdiğimiz ma maçlı değil mi? Biz verdik bütün radyomuz verdi ya. Radyo verdi değil mi? Radyocama verdik. Ne kadar güzel. Başarılar dileyelim o zaman onlara da bir kere daha. Ee, ve e, istersen şeye bakalım. Ee, i̇stemez ee, miyim Oktay? Istemez seni Sen de sanki şuna bakalım. Tamam abi. <gülüyor> eyvallah. Bakmayalım, bakmayalım abi. Eyvallah. Ya madem futbol konusu açıldı bu Semih Tütün Eker davasını bir kere daha açalım. Ege Payca'nın şey dosyamızı güne kadar klonlama yöntemiyle yepyeni bir ürün ortaya çıkardı. E Uğur Tütün Ekerle Semih Yuvakuranı. Bir araya getirerek Semih Tütün Eker diye yepyeni bir bu şeyle... Geçen neydi? haftaki yayınımız sırasında edilmişti bu futbolcu ismi. Çünkü ee, bu haftanın Ege... başından edmişti. beri Ege Kayacan olmadığı için. <gülüyor> Lafımızı da sokalım da çok büyük bir <gülüyor> söylemesi. Geçen hafta diyelim. Geçen hafta konuşulmuştu. Valla ne yalan söyleyeyim ben yayında fark etmedim. Semih Tütün Eker'in Semih ya. Tütün Eker mi demeyi akıl edemedim. Çünkü bu fark adamın etmedim. bildiği tek futbolcu var ya Semih. Ben evet. de soyadını da bir şekilde Cüzdanında fotoğrafı Cüzdanında vardı. vardı uzunca yıllar boyunca. Senelerce boylu. fotoğrafını taşıdı Semih Yuvakura'nın. Şey, evet çünkü neden fotoğrafını taşıdı diyenler varsa hemen onu da söyleyelim. Ee, bir e, şeyde satılıyor. Bu eski fotoğrafları satan bir takım şeyciler var. Nediciler var değil mi? Sağaflar var diyelim. Sağaflar eskiciler Saflar oraya var. adamcağızın ama şey e, bu arada fotoğrafı de vesikalık, vesikalık fotoğraf. vesikalık fotoğraf. Bir de eski olduğu için hani eskiden bu kadar... Ee, üretme teknolojisi. Üretme dediğim de hani çoğaltmadan bahsediyorum. Kolay değildi. Ee, bu kadar kolay değildi. Hani ben de, e, 15 yıldır 15 yıl öncesinde Ege'nin cüzdanındaki Semih e, vesikalık fotoğrafını biliyor Evet ben de hatırlıyorum. Ondan dolayı Semih'e çok net bir şekilde fotoğrafını yazmış olabilir kafe Bir de herkese gösteriyor ya gösterdi ya daha doğrusu o dönem. E gösterdikçe gösterdikçe ne oluyor? Onun da kafasına kazınıyor tabi Yani unuttuğu bir futbolcu olmadı Ama işte isim soyad yazmadığı için fotoğrafta. Bu arada bu fotoğraf şeydi Fotoğrafını şeyini, soyadını sonradan e, Tütün Eker'le şey yaptı Geçen haftaki yayınımızda Ben şey yapmadım o gün akşam ben dükkana gittiğim zaman Bir dinleyicimiz söyledi Ya dedi sabah çok güldüm Semih Tütün <gülüyor> Evet ya ne, neydi Semih Tütün ilgili ne konuşmuştuk Dedim ben Sem Ben de hatırlamıyorum da Semih Tütün dedi aa dedim ben de akşam, aynı günün akşamında. Yani o yayın sırasında ya fark etmiyor. Hala fark o kadar yani. Öyle bir güzel yedirdi ki o kadar Vallahi... güzel doğalda biz de yedik. Emin yani öyle bir yedik. şey oldu. Yani yılan gözlü, yılan e gözlü eghe kayacağım. Sarışın yok, halcemi tütüreklerden bahsediyor. Ha, evet. Sarı saçlarıyla beraber. Saçlar yılan aynı. gözlü bir futbolcu aynı, çıkardı aynen. ortaya yani. Ben geçen sene gördüm. Tütükler çünkü yılan gözlü derlerdi evet, biliyorsunuz. olmasından dolayı. Niye çeki göz diye ilan gözlüyorlar çünkü kısık kısık güzel Güzeldi öyle. Uğur Tüneker'in gözleri. Gözleri hala güzel. Hatta şöyle bir şarkı o, onu, var. Onu Gözleri bari. fettan güzel. İnşallah Uğur Tüneker de bu güzel sözlerini duyuyordur senin. İnşallah. Duysa da, duysa da duymasa da ben evrenine mesajımı gönderiyorum. Uğur Tüneker'le ilgili güzel gereklerime. O zaman ulaşır, ulaşır. bir şekilde ulaşır. Ben de semiye buradan... Geçen sene karşılaşmıştık. Geçen sene karşılaşmıştık sevgili Uğur'la. Nerede karşılaşmıştınız? Dağda. Hadi ya. Tabii. Aa doğru ben ya. Ben daha evet. da çok enteresan adamlarla böyle şey oluyor. Bir bakıyorsun önünde böyle tuhaf tuhaf konuşan birisi bir bakıyorsun. Mahsun Kırmızıgül. Ama efendim ne sohbetler ne şeyler. Tuhaf tuhaf derken içerikten bahsediyorsun İçerik, değil mi? İçerik tabii canım. İçerik evet. sohbetler. Çok... Oradan gidelim oraya gelelim. Tekrar gidelim. <gülüyor> ne dersin? Ses de tanıdık da böyle ama evet. bir şeydir böyle. Hani kayan insanlar bir de yavan boş konuşanları var. Yani abi, her tarafı bitirdik. Ama fena fena kayıyorsun. Yönetmen yönetmenler oldu şimdi Mahsun Kırmızıgül. Yönetmenlikle yaptığı yönetiyor. için organize ediyor olabilir o Aynen. Aynen abi. Zaten oradan şeyle şey kay ondan sonra gel ben boş Oradan şeyle yaparız, beraber oradan ben boş var. şey geldikten sonra onunla yukarı çıkarım Otay'da, falan senin alt şeyin de var aslında. senin de kaymaya başlatsak ne güzel olur. Bu ben istiyorum. Hazır bu sene kar da yokken güzel bir kaymaya başla. <gülüyor> Çok güzel denk getirdim bu seneye ya. Ne oldu kafası niye karıldı oktay? Valla kar olmadığın zaman kaymaya çalıştı. Olsun denesin ya spor sonuçta. <gülüyor> denesin. Denesin demişti. Bu yanındaki arkadaş da o zaman denesin demişti diye arkamızdan konuşurlar Fahir. Ay canım ben. Ay. Canım benim. Çok teşekkür ediyoruz. Semih yuva kuran, uğruttu sürekli. Er. Bunlarda bir kez daha, bir kez daha. Hepsi bizim futbolcularımız. Hedefim bin ev. Aa olsa az. Başka birisi ise. <gülüyor> Aa olsun. Hedefim diyecek Aa, durumu olun. kaldı mı ya? Ne bin ev ne on bin ev ya. Hedefim binevlik yani kaldı tabii ya. Tabi ya. Herkesin her durumu var bence ülkemizde. Vallahi benim Ülkemizin de... güzelliği o fahir. Evet yani çeşitliliği kutlamak yani. Vallahi bak mesela şey mal beyanında bulunmuş. Kim? Ee, Zafer Çağlayan hemen yazdırmış o saati. Saat vardı ya. Evet. O saati yazdırmış hemen hediye diye. Hediye diye. Kaç paraymış o ne saat? Ne kadar güzel 700 bin. Euro. 700 bin euro mu? Dolar mı? Artık yani yedi, me Meblağ 700 bin olunca... Dolar olsa ne, euro olsa fayda. Peki niye böyle bir saat hediye ediliyor ki bir insana niye? Yani yaşayan bir canlıya böyle bir saat hediye edilmesi için. Hayır yazdırmış yani onu. Onu o, oradan tık tık. Geçmiş yani o konu. Tamam yani Kapan işte. işte. Bu mal varlığında mal var, var mı var? var mal Bu var, var. O zaten vardı onu ben bildirdim diye. Yani o yüzden eee Aoğlu içinde dediğin gibi bin ev hedef olarak bugün evet, evet. için bile az olabilir. Doğru evet. diyorsun. Yani biz sen ben bu lafları esek gayri meşgul sayımızı <gülüyor> bine çıkaralım. Kaç gayrimeşgulünüz var? Sıfır. <gülüyor> sıfırdan bine çok güzel bir yolculuk. O zaman evet. yani bin gayrimeşgulümüz olduğunda sıfırdan bine diye güzel bir kitap yazacağım. Ve hepsinin bütün gayri meşgullerin fotoğrafları ve fiyatlarını <gülüyor> katalog. Böyle fotoğraflı böyle sayfa sayfa çevirip e, tabii, bakacaksın. Valla bu hedefin bin ev e, lafı da hakikaten bu e, beyefendi yakışıyor. Kim? Beyefendi. Vahe Kılıçarslan. Vahey! Biliyorsun e, ev programı yapıyor ya ne deniyor buna? De, dekorasyon ev, programı. Ya işte evi yeniliyorlar. Ev yeniliyor. Ya sonra... bir şey söyleyeceğim de Oktay. Ya çok başarısız ya. Bu kadar çirkin yapılamaz. Yani şöyle söyleyeyim Program hani, mı? Program değil. Vahe. Ya ben... Ya başarısızlıyorsun lan. Ben 7-8 dakika çok büyük zevkle izliyorum Fahir. Ben de izliyorum. Hele o zıplama bölümü var ya biliyor musun sen onu Biliyorum canım eskiden uçma şeyi vardı. Oba diye... Ben ama Vahe'den daha çok o yanındaki hanımefendi ya da beyefendileri de izlemekten zevk alıyorum. Çünkü ne yapacaklarını şaşırıyorlar Vahe'nin yanında. O kadar evet. enerji ki. Evimizin şey yapmış oluyorlar ya yapıyorlar diye. Yapıyorlar da yani. Hani Yap. Yapıyorlar dedim hani ev. Ya oraları ben şey yapmıyorum Fahir. O zaten yani programın ana şeyi de. Hayır hani ya. yapmazsak bozulur mu acaba? Para mı isterler bizden diyerek öyle bir tedirginlikle yapan var. pek çok insan var. <gülüyor> evet evet var. Öyle bir şey var da o zıplama bölümüne kadar iki zıplama izlemeden programı değiştiremiyorum. Benim söylediğim şu böyle önce evin hani program sırasında değişimini gösteriyor. Evet. En son işte öncesi ve sonrasını gösteriyorlar ya evet. bazı evlerde Vahen'in programında evin, evin öncesi daha iyi oluyor. <gülüyor> Ama senin görüşün değil mi bu? Ş şöyle söyleyeyim. E evrensel e estetik değerlere sahip. 3 aşağı 5 yukarı herkes. Anladım. Uzun cümle kurmana gerek yok. Senin görüşün. Yani evin sahibi mutlu oluyor mu? Evin sahibim. En, yok, azından, yani en azından veda Bazı kafam. programlarda şey görüyorsun ya böyle. Vuhuu falan diye. Benim en az 2 tane öyle seyrettiğim program var. Dudakların büzüldü yani bir şey demedikleri kaldı. Burası da şey gibi oldu. Aa olmamış. ben hiç öyle görmedim ya. Efsane bir mutsuz olduğu program da oluyor mu bu program? Yani mutsuz ama mutsuzluğun da Deco Design programımızın adı. Yani mutsuz ama mutsuzluğunda da dışarı vurmuyor ama şöyle de şeyler oluyor nasıl diyeyim sana? Hani acaba ben mi yanlış algılıyorum? Aslında başka güneşinde daha güzel gözükebilir falan. Böyle o tedirginliklerin 10 tane sorusu <gülüyor> kafasından geçiyor bir tarafta onları cevaplayamıyor ama dudaklarda bir büzülme, aşağı sarkma oluyor dudak sarkması da zaten yani üzüntünün en güzel göstergesi. Ne istersin Vay Kılıçarslan gelse? Ney? Bey, e, sizin evinizi güzelleştireceğiz. Fire kardeşim. Bir de böyle konuşmaz yani. Şöyle şöyle şey yapar. Fire kardeşim deyip elini omzuna atar. Bir kere senin o el evini, kardeşim. Senin evini mükemmel yapacağız. Kire elini çek falan diyemezsin ya Vay Kılıçarslan'a. Yani Kılıç şeyden Arslan. değil. Sen, sen mi samimi? Tamam canım. Sen şey. bilmiyorum yani kamera dışında sen hiç senin... görmedim ben de. Yani sevmiyor da değil ama böyle tiksiniyor veya sevmiyor durumunda da değilim yo, evet. yani böyle Abi. arada bir yerdeyim ben de. Yani ya böyle. Arada bir yerdeyim. Vahin'in kucağına attım beni yani bir anda. Ya geldi mesela şey yaptı. Senin evini çok güzel böyle hem yapacağız hem buraya bir kış bahçesi yapacağız. Tam da senin kafandakileri anlatıyor Fahir. Kış bahçesi yani, dedin bitirdin beni yani zaten. Yani öyle şeyler anlatıyor böyle, Allah Allah ya tam benim nerede? Tam Oktaylı benim mı, kalemim Vahya Kılıç işte yıllardır böyle. aradığım dekorasyoncuyu nihayetinde Emanet vurdu. eder misin? Evi mi? Ne evi ya ben hiçbir şey emanet etmem. Valla bir tane suntayı emanet etmem ya <gülüyor> <gülüyor> Vahya Kılıç Tam <ağaçları>. tamam tatlı <gülüyor> adamdır da ama hiçbir şey kuruş diyeceğim, Ne diyecek. oldu sizin hiç kıpırdamadan duruyordunuz öyle nasıl oldu o? Ulan 120 yıl önceydi o. Evet. Keşke orada kalsaydık. Yo yo güzel güzel programlar güzel. Allah Allah. Bir dedi bir ev yapacağım mı diyor. Yeni bölümleriyle bugün başlıyormuş. 14 yılda 850 ailenin evini yenilemişler. Az. Ee... Az. Aynı İfaır 850 hafta sonu iki, iki aile yapsalar kaç sene sürmüş Vallahi ya? Vallahi 850 aile dedin gerçekten ha? 850 eve git misafirliğe. Bir gibi. de yani bunun tadilatı var bir şeysi var. Tek e, ekip sürekli varsa, ustalarla ustalara saygı kuşağı sürekli devam ediyor. Hedefim bin ev demiş. Kolay gelsin diyoruz vahebe. Vallahi bu bu e, güzel de bir şey amaç. E, o yüzden onu tebrik ediyor. Neredese ve... ben vahe kılıçarslan Soner eleercanı çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Valla al benden de o kadar Oktay. Yani böyle bir yemek yeseler ve ailecek. Aile derken ha evli barklılar doğru. Vay vay. Vay evli de evli, çocukları olduğunu biliyoruz da Soner Soner arıca evli değil değil mi? Benim bildiğim kadarıyla değil. Değil. Evet. Olsun o da sevdiği bir insanı getirir. Ee, şimdi o zaman sana şöyle yapayım Oktay. Önce bir reklam yapayım. Kulaklar için nasın? Kulaklar için nasın istedi. Soner Vallahi arıca. durup dururken onu da almış olduk programda. Modern sabahları. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.53 oldu saatimiz. 12 Şubat 2014 Çarşamba sabahı değerli dinleyiciler, Modern Sabahları bu saatin sonuna gelmesiyle beraber Oktay Demirci'ye bir e, bir dinlenme molası. <gülüyor> Güzel. her şey yolunda, her şey ayarlandı Oktay Bey. Ayarlandı mı? Ayarlandı, her şey ayarlandı, her Çok şey teşekkür ayarlandı. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendi gibi saatimizi bitirelim. Tadımız kaçmasın. Tamam dün rekorlara bakmıştık ya. Evet yine rekorlarımıza. Resmen kıskandılar ya. Kimler? Ne kadar çok Türkiye'de rekor kadar çok Dış yok mihrak diye. varsa hepsi. Hepsi kısk kıskandı. Fır, fır fır fır fır fır fır fır fır kaynıyor. Ne oldu? Kim ne? İngiltere kaynıyor. İngiltere'de e, rekorlar kitabında biz de gireriz diyen 11 kardeş. Yani resmen şu şey var ya ben girdim o zaman ben de gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de burnundaki nasıl? affedersiz şey akmış burnunu çeke çeke. Çeke çeke akmış. O bir şey değil ya. O, o olabiliyor Fahir ya. Akabiliyor, kuruyabiliyor. Evet. Onlar, onlar olur yani. <gülüyor> Akar, kurur. <gülüyor> Niyeyse. Bunu da Oktay'dan daha iyi bilen herhangi yok bir kişi yani, yok. Yok yani bugünlerde yok. 11 kardeş nasıl girebiliriz, nasıl girebiliriz falan filan diye. Böyle sabah akşam düşünmüşler, düşünmüşler, bulmuşlar. Yaşlarımızı toplayalım mı ya Hı. çocuklar falan demişler. O yapıldı. Top... Şey, yani yok üniversite... yok yapılmamış ya. Yaşlarımızı toplayıp ne yapacağız top, ya? Toplamışlar bir toplamışlar 855 etmiş 11 kardeşin yaş toplamı. Bir şey söyleyebilir miyim? Oha yani çok özür dilerim. Benim bugüne kadar topladığım en fazla şey bizim bizde 4 kardeşi. 4, 4 kardeşin üniversite hayatı toplam 30 sene ben onda bir hava atıyordum. Valla çok özür dilerim yani Fahir bence de hava atılacak bir şey ama. Bugüne kadar yani. Yani hiç bunlara da çok özür dilerim. Master, doktora falan dahil değil. Zaten hiçbirimiz üniversiteden sonra okuyamadığımız için her şey dahil oldu yani. Her şey dahil. Bu bu, bu ailenin ee, Brüdenel Bru, kardeşler. Nerede bunlar? Almanya'da mı? İngiltere'deler. İngiltere doğru. İngiltere kaynıyor. En yaşlı e, aile sıfatını almaya hazırlanıyorlar şu anda. 11 kardeşin 11'i de maşallah vallahi Valla şöyle söyleyeyim Fahir Bey. 68 yaşında en küçüğü. Maşallah yani ona... Küçük bu demeyeyim gen, genci. Öyle denmez. Bu da bizim tekne kazıntısı denir. <gülüyor> 11 kardeş varsa tam yani zaten tekne kazıntısı da böyle tencerenin dibindeki plan muamelesi görürsün. Yalnız anlamadım bir fotoğraf var 10 kişi var fotoğrafta. Yok 9 kişi var fotoğrafta. Bir kişi fotoğrafı çekiyor öbürü de tuvalete gitmiş. 3, 6, 9 kişi var fotoğrafta. Bir kişi dediğin gibi fotoğraf çekiyor olsa 10. 10. Ötekisi nerede abi 11 kişi? Öbürü de kazıyordur herhalde ne bileyim Oktay kaç yaşında en büyükleri? <gülüyor> ne kazıyordur diye sormayacağım edebim gereği. fire <gülüyor> 11 kişi dışarıda çekmemişler mi bu fotoğrafı? Dışarıda bahçede çekmişler. Bayağı İngiltere'nin güneşli olduğu bir anı yakalamışlar. Helal Hadi çocuklar çıkalım hem biraz demişler vitamin biraz alırız demişler. Ne vitamini ya 105 yaşına gelmişsin ne vitamini E vitamini mi? Bu saatten evet, sonra gelen vitaminler neydi? D, D, D vitamini. K mıydı? D, D D. miydi? D miydi? E mi? D ya. D, D olsun o kadar. Vitamin alalım demişler. Güneş. <gülüyor> 43 çocuğu var bu 11 kardeşin. Ya çocukları bırak en büyük kaç yaşında? Parantez, 89. En büyük parantezçi 89 mu? 89. Mı? 89. 88. 88-89. Ne bu takip efendim. mesafesi? Ee, İtan. Sevgili dinçler takip mesafesinin <gülüyor> 88-89 diyerek ayarlandığını lütfen unutmayınız. <gülüyor> Şehirler arası yolda. Bunu da kamu spotunu araya nasıl serpiştirilir görsünler. Hakikaten ha. Bir de derler ki hiç boş konuşuyorlar falan. Nereye boş konuşuyoruz? Nereye kim? Nereye? Hadi bu soruyu cevap versinler. <gülüyor> evet. 11 kardeşin uzun yaşama sırrını ne olarak açıklamış olabilir? Uzun yaşama sırrı kefir olmaz. İngiliz'de kefir... Yok e yoğurt falan onları geç onlar onları bunları işte. bilmez. Onları bilmez. Çekirdek mekirdek onları Fish da Fish and geç. chips mi? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak bunların işte? Fish and chips, iki göz yumurta, bir de bacon demiş ya başka mutlu bir şey. Mutlu bir çocukluk demiş ya ne yemek ne içmek. E ya, madem mutlu bir çocukluk bunların anaları babaları nerede? Anaları babaları herhalde Sizleri ölmüş. analı babalı onları da toplarlardı Ana baba olsalardı. bir mi diye soracaktım da anaları babaları yani ana baba bir değil mi? 11 çocukta... Çok güzel vallahi çok Baba bir ana ayrı. Öyle miymiş? Öyleymiş. Bundan önceki rekor 828 kişiymiş. 825 yılmış. Ee, şimdi 855 oluyor bunların toplamı. Toplamı helal Bunlar olsun. Derken, yaşlarını kastediyorum. Ee, ne, ne, 11... Bunu ne diye geçiyor? Mesela bazen mesela 11 kardeş olarak hesaplamak. Ha zorunda. yok dünyanın en yaşlı ailesi. En yaşlı ailesi. Aile ya bunlar. E, tamam canım bizim de yani kaç tane o zaman şey 40 çocuklu aileler var bizim tamam, burada. istediğin kadar toplayabilirsin ya. Topla, sen öyle dedikten sonra kolay ya. Bu <gülüyor> kırmayacak ne var yani bunu? Ama şey galiba. Bunu birisi kendine alt, dert edinirse çok rahat kırar ya. Alt yaş diye bir şey olabilir burada. Ha? Yani alt yaşta alt sınır. Yaşta alt sınır kaç? 68 yani burada oradan da şey yapıyor. İki yerden yürüyor olabilir Rafael. 68. Fayda. Çok. Bense ben onlara bir şeyini bulacağım. Onlara bir fırsatını. Bir açını bulur mu? Vallahi bu 9 kişi bir tane de fotoğraf dediğim gibi 10 11. 11. Nerede onu? Oktay lavaboda ya, ya. lavaboda yani sen de belli yaşa gelince insan. Ya 40 insan... yılda bir fotoğraf çekiliyorlar burada. Bu Oktay şeylere... 40 yılda bir fotoğraf çekiliyor da bunlar 11 kişi bir araya getireceksin. Ankara'daki bir radyoda konuşulan şekilde bir foto olabilir. O yüzden güzel bir fotoğraf çektirelim diye. Hepsi böyle tamam, tüm kardeş hiç en yok. güzel elbiselerini giyimsel kıyafetlerini nerede belli olmaz Oktay bunu yani bir zamandan sonra insan da şey yapamıyor ona hakim olamıyor. O sana doğal istekler insana hakim olmaya başlıyor ne bileyim abi yani 40 yılda bir böyle bir araya gelmişler. Oktay 40... illa lafını sokacak Allah kahretmesin o adamı 43, çocuğu, 43 çocukları varmış kendilerinin. O hepsine evet. hayırlı evlatlar temenni diyoruz. ediyoruz. O zaman bu saati çok güzel eskilerden bir çok güzel bir UB40 diye bir grup vardı hatırlar Horchata mısınız? Horçata çalsana Fire ya. Ne? Horçata. Horçata mı? Hı. Onu da çalarım öbür saatin başına. Hadi atayım. öbür saatin başına da bir Vampire evet. Weekend çalalım. Vampire Weekend çalalım onunla. Şimdi ben Red Red Wine'la kapatayım tamam, bu saati. Tamam hadi onunla kapatsam madem seçtik. Onu öbürünü şey yapıyorum. Haydi bakalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar. Uhu yeni saatin başından merhaba sanki çok büyük bir şey başarmışız gibi yeni saat yeni saat bugüne kadar kaç tane yeni saat geçti hayatımızda ne yaptın diye sor Fahir. ne yaptın yeni saatte sanki bana yeni saat ve kaçtır o saatler yani Ay, o, yanlış, o yanlış yanlış yerden yanlış yanlış yerden ya. gittin, yanlış konulara ya. konulara yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış yanlış özür yanlış Hemen Hemen yanlış ee, evet bakıyorum Evet tweetlerimizden bağırma Erdem Bey ne demiş Virüslere söz verecek kadar demokratsanız içinizdeki işliklere de cevap haklı doğar Onların da söz hakkı var diyorlar Ne diyorsunuz Oktay Bey? Ben ona cevap verdim zaten verdim Twitter, e, Twitter üzerinden <gülüyor> Aynı zamanda Twitter üzerinden cevaplarınızla da şey yapıyorsunuz Virüsüyle bakterisiyle e, Onlar benim vücudumu ele geçirmiş Bedenimi ele geçirmiş ee, mikroorganizmalardır. Senin içlik... ele geçirebilirler ama ruhunu asla. İçlik teknolojisi dedim. Be, be, yani benim şey lafım vardır biliyorsun. Bir içliğim var benden, bende içeri bende de, bende de. Bende de var içlik. Bende diyorsun. de. de. Yani <gülüyor> bir, be, bir bir içlik var, bir içlik bedende. var. Diye benden içeri diye bir lafım var. Tam hatırlayamadım. Onu yani, zamanında bir güzel etmiştim. De. Önce içinde içlik var gibi demeyi. Yani mealinde bu ortaya çıkamıyor. Evet ama onu havalı açıklanan. söylemiştim. Benden benden içeri falan diye böyle söylemiştim. İçimde bir içlik var. Benden İçimde içeri biri var falan niye? Ee, biri var üstelik de üstünde içlik var. Bak Te teşekkür ederim teşekkürlerli. İçindeki adamın üstünde mi içlik var? E otomatikman Senin içinde de içlik olmuş oluyor. İki kişi yaşıyorsun Sen iç içe. Alttaki adam da onu üstlük olarak, içlik kullanıyor. olarak kullanıyor. Aynen abi. Peki ikinizin arasında mı yoksa ikinizin arasında bir şey giremez kadar yakınsınız? O adamın altında mı? Yani yani şöyle söyleyeyim mikron düzeyinde bir tabaka bile yok aranızda. Vay. Vay mikron be. diyoruz mu yani dikkatli. Paralel edeyiz, adam sen. yani. Paralel değil ya böyle şey. Hayır ev ki sen paralel durdun. Çünkü paralellik tek başına olan bir şey değil. Değildir. İki, en az iki şey İki aydır bunu düşünüyoruz en olarak. En az iki şey gerekir. En az iki şey gerekir. O yüzden sen böyle paralel durduysan o da sana paralel duruyor değil mi? Tabii. Verev dursan o da sana verev duruyor ama. Sen mesela dik durdun. <gülüyor> dik daha durdun. Pek çok, daha pek çok geometrik şekil söyleyebilirim Fahim. Evet yani Doğruların Yapıları adlı güzel bir eserimiz var. Sırdaş taksi dönemi başlıyor Ankara'da. Hayırlı Allah. uğurlu olsun. Çiçek taksi dönemi vardı zamanında ülkemizde <gülüyor> ve şimdi de sırdaş taksi dönemi başlıyor. Ne <gülüyor> ee... bu günah mı çıkaracağız sırdaş takside? İstersen günah çıkar. Hani i̇stersen ta... vaftiz ol arabada bilemiyorum artık senin inançlarına bağlı. İstersen bir şey yap. İnancımız istersen bir geri, sırdaş et... taksiye her pazar sırdaş taksiye gideriz. <gülüyor> sırdaş taksi. <gülüyor> ne? Ne bu? <gülüyor> Lan mı? Türkiye Esnaf Hı. ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu biliyorsun. Bilmez mi? Ko komşumuz bilmez. oluyor bizim. Evet. Konfederasyon. Ee, bugün konfederim. ülkemizde kaç tane konfederasyon var? <gülüyor> Ülkemiz bir konfederasyon cennetiydi eskiden. Oradan bir açıklama geldi. Evet. Ee, esnafı ile ilgili. Buyursunlar. Artık sırdaş olacak ve müşterilere ait özel bilgileri kimseyle paylaşmayacak. Kendi demişler. aralarında paylaşıyorlar. Daha ne olsun? Kimseyle paylaşmayacak işte bundan sonra. Taksi durağında da mı? Tabii yok. Nereden bideceğiz? Ya onun garantisini sana konfederasyon olarak veriyoruz. Konfederasyon demişse. ha tamam konfederasyon veriyorsa çünkü ben daha önceden konfederasyonla ilgili Amerika'da konfederasyon birlikleri geliyordu. O konfederasyon birlikleri gelmiş. Amerika'nın iç savaşı sırasında bir konfederasyon kuvvetleri var mıydı? Doktor vardı. Var tabii değil tabii ya. vardı ya. Yani, sağ sol çatışmasının olduğu zaman. Aynen aynen. Ama onların yani. sağ solu kuzey güney gibi düşün. Evet ya orada da enteresan. en ülke olarak şeyler. Sağ sol diye bir şey yok onlar kuzey güney diye. Bir var şey ya şey yandırıyor öyle düşün. Yandıruk. <gülüyor> Yani doğu yakasında duruyor, şöyle bakıyor, sağ-sol çalışması başladı diyor. Yüzü nereye bakıyor ama? Doğuya mı bakıyor, batıya mı bakıyor? Yüzü işte beryan'a bakıyor. Beriyan neresi? Yani ne, nerede duruyor adam? Batıda mı duruyor? İşte ben sana soruyorum. Yüzü nereye bakıyor? Batıda diyorum. duruyorsa doğuya bakıyor, doğuda duruyorsa batıya bakıyor. Yani onu diyorum işte. Seninkinde hangi yerde duruyor? Benimkinde mi? E sen dedin ya, yan durum dedim. Hayır, şu anda kafam çok karıştı. Programımızda bir dipsiz kuyuya doğru sürükleniyor. Hemen kurtaralım bu Vortex'ten. Ee, sırdaş taksiye ne diyorsun? Hiçbir şey söylemedin ya. Sırdaş... sırdaş taksi zaten bugüne kadar sırdaş taksi uygulamamız vardı yani. Bu Olur mu? Demek ki durağa gidip ondan sonra şöyle konuşalım böyle yani. Ben tabii bizim dükkanın orada çok sevdiğim durak var ya bizim benim. Evet. Köşedeki hemen. Lisenin evet. karşısındaki durak. Evet. Başka durak yok zaten orada. Bir de yukarıda var ya. Ben Onlar dur... da oraya bağlı ama. Lise. Hayır değil ya. Hepsi onlara bağlı. Değil değil o, ya. Hat boyunca onlara bağlı. Öyle mi? E tabii sen neden bahsediyorsun ya bir sokakta 5 tane taksi durağı olur mu? Üç tane. E niye o zaman oradaki adamlar sürekli sabit? E, yukarıdaki? Yukarıya gençleri gönderiyorlar. Orası şeye yakın ya kulübe yakın ya. Çay Hiç olur. ama o yukarıdaki o köşede Kennedy Tunus köşesi, köşesinin diyorsun değil evet, mi sen? Evet. Oradaki adamlar şey Ah Kenedi Tunus. geçmiş gibi görünmüyorlar yani. Daha ya, doğru o farklı. O, o farklı değil o mi? Yukarısı. Yalan yanlış benim şeyim. Farklı mı şimdi? Farklı, farklı, farklı. Yani tamamen benim. Ben bilmiyorum. Yani hiç bakmadım. Hiç bilmedim bile o köşeden. Daha doğrusu bir iki kere bindim de mutsuz oldum. O yüzden benim favorim o köşe. Lisenin karşısındaki. Orada mesela bindiğim zaman ertesi binişimde bir önceki adamın sohbeti gibi devam edebiliyorum. Yani ben bu sırlaç sohbeti dönemi... kaldığın yerden devam Üstelik aynı adamla değil. Yani ben orada biliyorum ki senin konuştuğun şey tekrar çıkıyor. Elinde çayıyla taksici gidiyor kulübeye. Ee, ondan sonra o kulübede böyle bir bilgi akışı oluyor. Gerekirse mail atıyorlar birbirlerine anladığım kadarıyla. Oktay abiye aldım. İşte Hı. şunu konuştuk falan filan diye böyle bir şey yapıyorlar. Sonra ben bir başka gün bindiğim zaman aynı sohbet devam ediyor. Ya taksiciler zaten bu için. bundan memnunum. Yani hep şey araştırmaları falan yapıyorlar da ne derler ona? Ee, kamuoyu, kamuoyu araştırmaları ya. yapıyorlar işte partilerle siyasi durumla ilgili, seçimlerle ilgili ve hiç direkt sor. Al adamı direkt sor. Kim alıyor, kim bitiyor o kadar masrafa gerekiyor. Adamlar yani o kadar üst düzeyde günde yüzlerce, yüzlerce demeyim günde belki de işte hani o kadar kaç yıllık taksiciler o kadar insanın nabzını tutuyorlar, anlıyorlar artık insan sarrafı haline gelmişler. E, biliyorlar yani nereye gideceğini hadisenin. Şimdi zaten... Hem siyasi alanda hem sosyolojik alanda bir sürü e, şey Analizleri oluyorlar. var. Analizleri Doğru var. Doğru söylüyorsun. O yüzden bence sırdaş taksi değil de daha çok... Yani Danışman taksici... taksi gibi bir şey. E, tabii canım. Benim beklentim ben oydu. Bence ülkenin, ülkenin hani bir abisi, taksici abisi. Nasıl mahallede taksici abiler var? Ülkede bir taksici abi e, modeliyle şey yapılmalı. Yani e, onlara danışılmalı, sorulmalı. E, o bilgi akışı sağlanmalı. E, onlar müdahale etmeliler bir şekilde. Çünkü bu bilgi kapalı kaldığı sürece şeye gerek yok. Hem ülkece tasarruf ederiz. Ki tasarrufa en çok ihtiyacımız olan şu dönemlerde. Hem ülkece tasarruf ederiz. Ülkemizin bir taksici abisi, bir federasyon. Konfederasyon tarafından ki herhalde e, konfederasyon tarafından yönetilmeye kimsenin itirazı olduğunu zannetmiyorum. Hiç kimsenin itirazı olacağını ben de zannetmiyorum. Nedense, Nedense yani, öyle zannediyoruz bilmiyorum ama. Sor bu sokaktaki halka sor bir konfederasyon tarafından yönetilmek ister misiniz diye sor. Herkes evet diyecektir. İstisnasız. Zaten bence e, şey yapılsın, referandum yapılsın. Bence de referandum. Ya zaten yani... Ülke... On, 18 sorunun falan olduğu bir referandum düşünüyorum Kimse ben. Kimse taksiciden rahatsız olmaz. O tür taksici abilerden rahatsız olmaz. Ben biraz bu sırdaş taksi iyi bir şey gibi çıktı ama... E, teski tarafından öyle bir eğitim verilecek. Şoför esnafı sırdaş olacak. Müşterilere ait Yoldaş bilgileri... olacak. Özel bilgileri asla kimseyle paylaşmayacak. Kimseyle. Tamam yani bunu bir, bir yere kadar doğru da... Yani e, iyi olabilir ama... Bir durumdan sonra da yani ben durak sabit durak taksi kullanan adamım bak evet. evde de öyle iş dükkan dükkanın yakınında da öyle yani o orada da böyle şey yapılması, gündemimi bilmesini isterim yani e tabii seni derdini tasanı bilecek ki senin nabzına göre şerbet verecek e ben onu yakalıyordum şimdi yani bu pek şey olmadı ama senin dediğin gibi mesela bir kanaat önderi diyorsun tabi tabii tabii. Taksi yani. abilik Bence zaten veriyor. kanaat önderli. Mesela bir işte şey oluyor ya. işte sonra tekrara giriyorsun. Bir sorun opet, çıktığında, fahir. bir sorun çıktığında evet. ülkede bir sorun var. Efendim mesela şu anda ne var? İşte dershaneler konusu. Hop taksi abiye gideceksin. Ne zaman? Ne? Karar şu anda yayınımız battan gibi <gülüyor> zannedecek bizi dinleyenler. Ya dershaneler... mesela nasıl bir gündem verdin fayıl? Mesela 4-3 hani böyle... önce şeyini verdin. Hani... Ha şu anda tekrar gündeme getir sen dış mihrak mısın, lobi misin, nesin ha, onu bilmiyorum. internet ki, mevzu. Hani tamam. diyorlar ya oldu internet, old şey mi, oldu, böyle mi, falan mı, filan mı. Şu anda dış mihrak olmadığını anlaşıldı. Ha, ya internet mevzu nasıl olacak, böyle mi olsun, şöyle mi olsun. Git taksici şu abi ya. En, ya en doğrusunu o bilir ya. En doğrusunu o bilir. Doğru diyorsun. Yani daha bence hani biçilmiş kaftan. Hakikaten ayağımız... Seçimler ya. Seçimlerin konuşulacağı en güzel ortam şu anda taksiler. Evet. En güzel dönem. En, daha da başka da bir şey yok yani. Daha iyi bilebilecek. Ülkemizi emanet edebileceğimiz daha başka ne olabilir? 40 gün falan Sami, var değil mi seçimlere? 47-46. 40-45 gün 46, falan var doğru. 46. 46. Sana net rakam. Sen her gün sayıyor musun Fahir? Adaya dayı mısın? ben ya. sabah Sen... evden çıkmadan sapık gibi takvimde işaretliyorum. Çünkü Dün... seçimlerle beraber birçok şey değişecek hayatımda benim. Dün birisi mi söyledi 46-47 gün var diye? Başbakan söyledi. <gülüyor> tamam şimdi oldu. Ben de ne kadar adam şeyde... Bu Deniz Hattası'nın doğum günü işaretlediğim takvim. Bu 31 Mart seçimlerine kalan gün... Bu dükkanımızın Bilgi, açılışı geri, Geriye sayım yapıyoruz. Geriye yapıyorum. sayım takvimleri mi var evinde diye. Geriye sayım mi Yetişkin bir insanın da bayağı bir geriye sayım takviminin olması şart hoş. E, Oktay. Herkesin geriye sayım takvimlerinin... En güzel e, şekilde çalıştığı bir ülkede diyorsun. Ve kutlamaları işaretlediği e, bir takvimi olduğu ortamlar diliyorsunuz. bir cümleyi kapatalım. Kapatalım bir reklama gideceğiz gitmeden önce Hadi de, gidelim. Hadi gidelim. Yani. Sen çalmadın Vampire Weekend. Allah da benim belamı versin o zaman Oktay. Daha sabah sabah bana kendime bela okuttun. Yok şaka sevgili Selamın kahveler. Çünkü döner dolaşır. Bana gelir. Bize gelir. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen güzel bir... Tabe. Tabe ediyoruz ve reklamlarla devam ediyoruz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Teşekkürler. Valla ne güzel sözünü geçirdin Fahir ya. Öyle. Ya ne bileyim abi dayanamadım. Yani herkesi kafasına göre sesler çıkarıyor bir de o sesler hepimizi rahatsız eden sesler yani hepimiz dediğim insan olarak hepimizi rahatsız eden sesler ee, sağ olsunlar kırmadılar bizi ee, sevgili Foster the People Foster the People'a teşekkür ediyoruz teşekkürler, teşekkürler bağırdığına the bağırdığın bağırdığın için... bakmayın hepimizin iyiliği için sevgili Foster the People Fahir'in bağırdığına bakmayın <gülüyor> 9.33 ne diyorsunuz Vallahi... bir yarışma yapsaydık çok mu güzel olurdu çok güzel olurdu bence Güzel olurdu artık yarına. E... Artık yarına sevgili dinleyiciler hep biz bugünün işlerini yarına bıraka bıraka yarın. Yarın da şey Cuma'ya bırakalım mı diyeceğim Oktay. Cuma gününde çok konumuz var. Konu, konumuz çok fazla. Hakikaten Cuma. inşallah dinleyicilerimiz hatırlatacaklar. O konuların hepsi bir bir konuşulacak burada. Tek tek konuşacağız. E, bu arada Amerika'da Persona non Grata ilan edildi biliyorsun. Kim? Kim? Justin Bieber. Ha, iyi oldu iyi oldu. Kaç bin imza topladılar en son? 1 milyon imza bulabilirim Justin Bieber Amerika'da istemeyen. En son 300 bin civarındaydı. 300 Benim bin 500 bin. Benim 2 gün öncenin e, imza sayısına göre. Ne oldu ee, Ergenliği ergenliğe mi geç girdi? Birden sorunlu ergen kıvamında hareketler yapmaya başladı. Zaten belliydi onun sorunu. Şey zaten olacak, e, ama yani. Er, belliydi. Ergenliği mi kaldı ya Justin Bieber'ın? En son şimdi şey. ki... Kaç şeydeki... yaşında 20? Ya ben de ergenliği geç girdim. Benim de boyum mesela üniversitedeki boyum uzamışlığı vardır. Oktay Bey ya öyle demeyin. Sünnet adıncısından sonra onu da şey yapmış oldum. Geç oldu sünnet yani. olmamın tamamen etkileri mi acaba bilmiyorum yani. Yani o e onun da etkisi olabilir ama yani ben bir, pek bir ortak yönünüz olduğunu pek düşünmüyorum. Ya. Justin bir mı? Hı -hı. bence de. Bakıyorum aynı kanat değil. 170 boyu. 170 mi? Hay bir damla çıkmış ya. Yani Baş bir damla çıkmış dediğim da. ben daha uzun diye düşünüyordum da. 94 onun boyu daha doğumlu. uzar uzar. Onun boyu daha uzar 20 yaşında sayılır. 94 doğumlu yani köfe savaşından. Hemen sonra. Bayağı sonra. Doğru. En son şeydeki heykelini kaldırıyorlar. Nedeki? ki? Sadece kendisinin gitmesiyle ilgili bir imza kampanyası yok. Madame Tussaud'u müzesindeki Balmumu heykeli gösterimden kaldırıldı. Aa, Madame Tussaud'u. New, New York'ta mı Madame Tussaud? Her yerde var Madame yerde. Yer, everybody is Madame Tussaud'u diye bir... Öyle bir markalaştılar Var tabi salı perşembe ve cumartesi günleri de servis kalkıyor Ama Dünyanın niye her yerinden. Ha, Amerika'dakinden kaldırdılar Tabi Belki... New York'dakinden İngiltere'dekinde vardır Ya ya da oradan oraya transfer etmiş o kocam ne yapıyor Bunu eriterek yok edeceğiz Balmumu masraflı bir şey mi ya yapmasa etmesi Valla galiba heykel yapmaya kalkarsan masraflı Ama mesela küçük bir parça bir lokma ağzında çiğneyeceksen balmumunu O kadar masraflı olduğunu zannetmiyorum yani yani onu böyle ziyan olur ya bunu bir yerde kullanalım falan filan kullanırlar, diye böyle, Kullanırlar. Yoksa eritiyorlar mı? Vallahi eritir başka şey yaparlar. Justin Bieber gider, Justin Timberlake gelir. O da Justin, o da Justin demiş. Ha aynı Balmumu tekrar şekillendirilebiliyor mu yani? Aman ne olacak niye şekillendirilmesin? Ne bileyim Fahir soruyorum bir, işte. 70'lik bir ünlü bulacaksın en son ona bakar yani. Ya da hafif biraz hafif daha, daha zayıf. Yani. Biraz daha zayıf aynı olursa Aynı fiziksel mesela, ölçü. 1.75-1.80'e kadar ünlü bulabilirsin demiş. <Gülüyor> yani evet. Balmumu uzmanı. 5 santim 10 santim fark eder abi o demiş. Ee, ama e, Madame Tussauds müzesindeki Bu da ne, ne kadar nefret ya küçücük çocuk da 19-20 yaşında ya Küçücük Küçü çocuk ama Şişiş. türlü türlü huyu var Hayır hakikaten e, Türlü türlü sapkınlıkları mı var? Yumurta atmış en son komşusuna biliyorsun. Komşumuz oluyor. E tamam bizde bir sürü şeyler yapılıyor ya İlla, Yani birbirine yumurta atan değil Birbirine neler ne neler, neler, neler, neler, neler yapan Ben de mesela oluyor, camı kırmıştım. Komşumuzun, komşumuzun. E, İzmir'de komşumuzun canını kırmıştık. Kimse kırmıştım. seni ülke dışına atmaya çalışmamıştı bu çocuğu istemiyoruz bu ülkede diye. Bir babam bağırmıştı akşam. Ne işte bunun bu Justin Bieber'ın babası bağırmıyor. Bir güzel bir fırça okkalı odasına bir gönderse bitti gitti. Ondan sonra Ramazan çocuk amca. çocuk eğitiminden anlamadım. Ramazan <gülüyor> amca öyle şey yapmıştık. Ya da babana gönderelim iki, bu Justin Bieber'ı. 2-3 hafta kaçmıştım köşe bucak Ramazan amcadan. Halbuki ne yapacaksa Ramazan amca da öyle bir şey değildi yani. Öyle bir adam değildir. Değil, niye kırdın falan. Abi. sen? Yani orta atta komşusu da çok şey değildir. Ver senin babana ver bu Justin Bieber'ı. Bak nasıl adam ediyor. Ya seni beni adam etmiş insan Justin Bieber'ı mı edemeyecek? Tabii canım onu vallahi şey yapar ya. Kim eder ya? Öttürür. Baban öğretmen değil mi eski? Evet. Eski dediğim emekli öğretmen. Emekli eski öğretmen. öğretmen diye bir şey mi var ya? Yani adam ama biraz geç kalmış olabilirler. Olsun. Justin Bieber'ı vermek değildir. için. Justin Bieber için bile geçti. değil. Babama vermek için biraz geç Babanı kalmış Babanı bir Amerika seyahati paklar diyorum ben senin babana. Ha ne? o mu gidecek ayağına? Yok canım gitmez ona ikna edemem. Masraf ama, neyse canım baban, baban da bir gezmiş olur diye. Yoksa getiririz Justin Bieber'ı. Yok gitmez Bieber gitmez. Ne gideceğim ya falan der. Ya Kesin. Justin Bieber ülkemize gelince sorun oluyor ya ondan. Evet sorun oluyor. Bir şey neydi? Bir şey söyleyeceğim. Ya ya Hay bile var. demedi diye bir küskün şeyleri var. Hayranları var ülkemizde. Doğru söylüyorsun. Bunu ben... Hay bile demedi diye. Bunu var ya. Heh. Bir sezon boyunca bir tane kamplar duruyor mu hala? Kamplar dediğim de şey kamplar. Yatılı okul mu? Nazi kampları gibi değil. Ya anlatmaya çalıştığım şey bu. Durmasın zaten. Dur. Yok yani kamplar duruyor mu dediğim ee, bu işte. Gençlik kam kampları mı? Kamu. Kamu kamu diye diye şey yap. Yani atıyorum çiçek işte, toplamaya gönderiyorsun mesela Devlet kurumlarının e, kampları oluyordu ya yaz memurların He. vesairelerin gittiği. Mesela örnek vermek gerekirse MTA'nın kampı <gülüyor> veya Dur, duruyordur tabii canım. Ya onlar duruyor mu? Karpuz kaldırdığında pek çok ka kamp yani olduğunu işte, ben biliyorum. eğer öyle kamplar karpuz duruyorsa ka Karpuz kaldıran Justin Bieber'ı vallahi bir yaz boyunca bir kampta çıkartacaksın akşam. Kamp sanatçısı olarak bak bakalım. gerçi o. Ha çalış, çalışacak diyorsun orada. Tabii kampta çalıştıracaksın. Ay bütün kampın huzurunu bozar Fahir ya. Ne bozacak ya askeri kampta çalıştırtırım o zaman onu ben. <gülüyor> bak bakalım nasıl kim kimin huzurunu bozuyor. <gülüyor> Kampların şimdi şey, adam olacaksın. İçişleri Bakanlığı'nda öyle bir şey yok. Öyle var. mi o da mı İçişleri bakanlığı geçti? Kamp kalmadı mı ya artık? Herkesin kamp sezonu diye bekledikleri dönemler kalmadı mı? şey var 72'liler sitesi var istersen oraya gönderelim Bodrum'da. Oh olmaz ya aynı tad olur mu ya <gülüyor> olmaz tabii vallahi mı kamplar kalmadı ya çok üzgünüm <gülüyor> ya vallahi çok üzgünüm ya şey yatılı Kaybolan okula gönderelim değerleri. istiyorsan ya şimdi, yatılı, yatılı okula. okul dediğin bildiğin üniversiteye göndereceksin çocuğu yurtta kalacak yatılı okul dediğin yurtta kalan adam şey olur mu Bilmiyorum. ben yatılı okulda da huzur bozacağını düşünüyorum Justin bir bunu ne, ne yapacağız yapalım, bilmiyorum bunu, ya yok bu çocuk edelim? dert oldu ya dünyaya dert oldu ya. Vallahi beni gerdi ya. Beni yerde bu çocuğun dertleri beni gerdi. Kanada'ya gidecek herhalde. de sonunda evine gidecek gibi geliyor bana. Vallahi ne derler? Ana ocağına dönüş. Ana ocağı mı? Baba, baba ocağı mı? Ondan işte sonra ana... belli olacak artık. Ama galiba onların evde şöyle bir durum var. Annesinin sözü daha çok geçiyor gibi. Böyle anaerkil bir aile. Ana baba bir zaten Justin bir burada. Aynı ana babadan ya yani. Aynı ana babadan. Amerika'da onu... şey diye bir e, yasa var biliyorsun. 100.000 bin e, imza toplanırsa bir konuyla ilgili daha doğrusu bir dilekçe yazıldı. Altına 100.000 bin imza atılırsa evet. e, ona muhakkak e, dilekçeyi şey verilen gerekiyor. kurum bir cevap vermesi gerekiyor. İllaki. Nasıl yani... ki Cumhurbaşkanlığına ülkemizde yazılan bütün eee dilekçeler cevaplandırılıyor. Ya o öyle değilmiş herhalde. Başbakanla. Evet öyle değil ben de onu biliyorum. <gülüyor> e, i̇ki gün önce başbakan söyledi. Ben de oradan çıkıyor. ben de öyle biliyordum. Her, herhalde hepsi okunuyor falan İşimiz, diye. İşimiz gücümüz yok. Bunda mı uğraşacağız dedi Mektup yerine. yazılmış bana mı? Mektup bana gelmedi. Bana ne? Bir yere gitti diyor o kayıtlarda. Hmm. Ses kayıtlarında. Başbakanın kendisi söylüyor. Mektup yazmış da ben ne bileyim mektup mektup bana gelmedi ki falan diye. Demek ki öyle bir şey yok. Bilmiyorum altındaki imza sayısı önemli mi de? Yani Amerika'da öyle bir şey var, yüz binin üstünde. O da iç savaş sırasında çıkmış bir yasa, hala geçerli. E 300 bine yaklaştığında düşünürsek, 3 kere cevap verecekler. Justin buna. Buna e, üç kere en az üç kere cevap verecekler. En az. O da en az yani. E, 350, 400 olursa mesela. Katır 400 e Ediyor musunuz? Ediyoruz. ediyoruz şey efendim töreni, Ediyoruz. Ediyoruz. Çekti, yani. Bakalım görecez ne olacak Justin. Ama Bieber başı aya pınar olsun nokta. Ne diyeyim? Yani. Ne kadar güzel dua et Şu fayette. dünyanın şeyine bak yani. Hayır. Derdine bak diyorum. Derdine bak hakikaten yani. Laf. Justin Drew Bieber. Kendisini... Haydi o zaman, o zaman bir Justin Justin diye diye. Justin çalmayacağım ya sabah sabah ne Justin Bieber'ı ya. Valla değil mi sevgi dinleyiciler herhalde Justin Bieber şeyiniz gelmemiştir yani. O kadar Justin lafı edildi herhalde içiniz çekmemiştir Justin. Çağdaş bir sanatçısı. O zaman Justin deyince Justin Timberlake çalayım ya madem öyle. Hadi çal bakalım geldi Vallahi mi ülkemize de... Justin Timberlake? Gelecek ya. Daha gelmedi değil mi? Sitenir istiyorum, sitenir istiyorum diye e, konuşup duruyor ya. E, her, taraf, e, her taraf çok sitenir olsun diye. Hadi ya öyle bir mi varmış onun. E tabi canım öyle bir hastalığı var adam Ceyiz'in. Hadi ya. E, çok güzel hadi bir Justin. Ama e, rahmetli Pavarotti de neler istedin, neler istedi, e, ülkemize ne geldiğinde oldu. hepsi oldu. Ama sesin bozukluk var şeyde Justin Timberlake'te. Hadi ya. Tabii. Bir mükemmel bir gün olacak.